E böyle bir kısa mı duydun? Birisi gelmiş bana dedi. Akıl bir nurdur. Bu akla sığmıyor. <gülüyor> Akılların işi olsaydı ayağın altında mesletmek lazım gelirdik. Kadına iki erkek bir verecektik. Hiç akıllar değil yalnız. Mesli üstüne veriyorsun. Yani bir aklen olsa altına vermek lazım. Ayağına meslettiği vakitte. Sen aklı verecek şey değil o. Akıl bir yere kadar gider o. Aklı aş. Onun sen durur.